Muhabbetle peygamber efendimizin mübarek yaşamlarını bu haftada sizlerle birlikte meşk etmeye gayret edeceğiz Fatiha abiyle birlikteyiz çok güzel bir tabir meşk tabiri muhabbet ve aşkla ancak meşk oluyor çünkü efendim istiyorsanız kıymetli dinleyicilerimizin ve radyomuzun çok kıymetli dakikalarını zayi etmeden hemen mevzumuza devam edelim Ümid ediyorum artık bu programla beraber kıymetli dinleyicilerimiz bizim havamızı bu sihirli Nebi havasına daha doğrusu solumaya başladılar. İnşallah ümid ediyoruz ki biz tiryaki olduk onlarla buluşurken. İnşallah onlar da olmuştur. Zaten Hz. Peygamber Efendimizin hayatı saadetini muhabbet zerre kadar bir muhabbetle de olsa okuyan meşk etmeye gayret eden kişilerin ondan ayrılması efendim bir şekilde uzak kalması mümkün olmuyor. Allah uzaklaştırmasın hem Aman siretinden hem suretinden hem sünnetinden hem şefaatinden bizleri dur eylemesin. Efendim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 8 yaşındayken Ebu Talib'in yanında amcası Ebu Talib'in yanında himaye. Çünkü Hz. Abdülmuttalip himayeyi hatırlarsanız geçen haftada anlattığımız gibi Ebu Talib'e vermişti. Şimdi oradaki hadiseleri Ebu Talib'in peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ile olan münasebetini inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Güzel sesinizden dinleyelim. Buyurun. Ebu Talip Aynı zamanda kardeşi Zübeyir'den kendisine geçen Kabe perdedarlığı demek olan rifade ve hacılara su içirme hizmeti demek olan sikaye vazifelerini yürütüyordu. Evet, daha evvel de söylemiştik. Rifade yani protokol müdürlüğü, perdedarlık gelen hacıları mevkilerine, konumlarına, belki görevlerine, coğrafi durumlarına göre kabe girişlerini, çıkışlarını, tavaflarını organize eden protokol müdürü. Perdedar eski adıyla bir de hacılara su dağıtımı, Zemzem'den istifade etmeleri için efendim o sıralamayı yapması veya su dağıtımı işini yapan kişiye de sikaye deniyor. Mekke-i Mükerreme'nin teşkilatı bir devlet teşkilatını aratmayan düzenleme tertip üzereydi. Dolayısıyla bunları bugünün şartlarında değerlendirirsek sikaye ve diğer vazifeyi bir bakanlık gibi düşünebiliriz. İki bakanlığı, iki vezirliği kendisinde cem etmişti Ebu Talip Efendimiz. Evet. Ne var ki fazla masraf gerektiren bu vazifelerin altından dar bütçesiyle kalkamayacağını anlayınca 3 haç mevsiminden sonra bu görevleri kardeşi Hazreti Abbas'a devretmek zorunda kaldı. Sikaye ve rifade hizmetleri Mekke'nin fethine kadar Hazreti Abbas'ın elinde devam etti. Ondan sonra da İbni Abbas radıyallahu anh, e, sikaye vazifesini devam ettirecektir. Hatta artık Abdullah İbn Abbas'ı, Görmek isteyenler zemzem kuyusuna gelsin. Ben oradayım diyecek. Zemzem kuyusunun hemen berisinde, yanında, civarında oturur vaziyette kendisine sorulanları cevaplayan İslam'ın en büyük fakihlerinden, en büyük alimlerinden ve ehlibeytin beytin büyüklerinden bir kişi olarak orada vazife yapacaktır. Evet. Resulullah Mekke'yi fethettikten sonra bu görevleri yine aynı elde bıraktı. Ebu Talip de babası gibi Sevgili peygamberimize candan bağlıydı. Öz baba gibi yetişmesine son derece dikkat ediyordu. Yeğenini asla yanından ayırmak istemezdi. Gittiği her yere onu da götürür, yanı başına oturtur ve bir arkadaş gibi kendisiyle sohbet eder ve konuşurdu. Ebu Talip evinde onsuz sofraya oturulmazdı. Sofra hazırlandığında peygamber efendimiz görünmeyince, Amca, Muhammed'im nerede? Çağırın gelsin derdi. Çünkü onun bulunduğu sofrada herkes doyarak kalkar, yemek yine de artardı. Bulunmadığı sofralarda ise çok kere sofradakiler doymadan yemek bitiverirdi. Yemeğe başlarken büyük olan kişinin beklenmesi veya feyiz bakımından daha üstün kabul edilen kişinin toplu yenilen yemekte o yemeğe başlamadan yemeğe başlanmaması adeti eskiden tekkelerde, zaviyelerde, dergahlarda devam ettirilen bir adettir. Bizde de öyledir. Yani bizde de öyledir derken aile teşkilatlarımızda da böyledir. Büyük kabul edilen kişi veya hoca efendi kabul edilen herkesin tazim hürmet gösterdiği kişi başlamadan yemeğe başlanmaz anlaşılıyor ki hemen buradaki ifadeden bu sadece bir saygı şekli değil yani bak işte büyüğümüzdür onu çok severiz hürmet ederiz ama o başlamadan biz başlamayalım gibi sadece bu taraftan incelenilecek bir haslet bir özellik değil yani o yemeğe başlarken ki o feyiz o kadar önemli ki ehil olan manen büyük olan kişinin hürmetine ki öyledir. Her cemaatte muhakkak bir feyiz menbaı vardır. Onun yemeye başlamasıyla beraber bereket ziyadeleşerek artarak o sofra üzerine ve sofradaki yiyenlerin üzerine nüzul eder, iner. Burada da aynısı olmuştur. Yaş bakımından Zahidi yaş bakımından küçük. Fakat maneviyat bakımından, feyiz bakımından ve manevi yaş bakımından hepsinden büyük olan Peygamber Efendimiz gelmeden Abdülmuttalib'in yaptığı gibi Ebu Talib de yemeye başlamazmış. Zira tecrübeyle sabitmiş ki Resulullah başladığı zaman yemeğin bereketi bir farklı oluyormuş. Perdeyi o el açtığında, sahneyi o el açtığında Allah bir farklı şekilde, çok çok farklı bir şekilde bereket ve rahmet indiriyormuş sofraya. Yenildiği halde, çokça yenildiği ve doyulduğu halde hala yemek sofrada aynen başlandığı gibi durur vaziyette olurmuş. Bunun farkına vardığı için Ebu Tarip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemeye başlamadan, o gelmeden Yemeğe başlanmaz, yenilmezmiş. Evet. Zaten sevgili peygamberimiz ta o zamandan beri az yordu. Sofrada son derece ciddi ve nimetlere hürmetkar bir tavır içinde bulunurdu. Diğer çocuklar kurulur kurulmaz sofraya saldırırken, o büyükleri başlamadan lokmayı ağzına koymazdı. Zaten cahiliye devrinde de sofraya oturulduğunda ilk önce elini uzatmak, Hemen yemeğe saldırır gibi yemek yemek fevkalade kötü bir hareket kabul edilirmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem bu edebe riayet ediyor hem de daha sonraları da beyan buyurdukları gibi ben ve hiçbir peygamber dayanarak, yayılarak bir taraflarına böyle uzanmış vaziyette yemek yememişlerdir. Yani soforun edebilir, Sırtını böyle dayayarak Veya yanına böyle çöker vaziyette Ne bileyim uzanır vaziyette Yemek yemek Sünnet-i seniyeye muhalif olduğu gibi Allah'ın hoşuna gitmeyen bir fiildir O bir nimettir Nimete tazim icap eder Adeta üzerine titrer vaziyette Taama yemeğe eğilerek yemek Böyle baş kaldırarak Sırtını dayayarak değil de Hürmet ederek çünkü o nimete hürmet meyanında siz o nimetin sahibi olan, rezzak-ı alem olan Allah'a hürmet etmiş oluyorsunuz. Mahlûkat ve mevcudat içerisinde bu edebi ve bu feraseti hiçbir zaman kaybetmeyen, hiçbir zaman o irfan ve ferasetten uzak yaşamayan Hazreti Fahri Alem, hali sababetinde de o peygamberlik fıtratına uygun olarak yemeğe karşı, nimete karşı, Hürmet eder, lavabali bir şekilde yemekte e, sahil kişiler veya çocuklar gibi hal ve hareket içerisinde olmazlarmış. Evet. Hatta bazı kere amcası çocuklardan rahatsız olmasın diye onun için ayrı sofra kurdururdu. Henüz bu yaşında sevgili efendimiz büyüklüğünde olduğu gibi açlıktan, susuzluktan şikayet etmiyordu. Dadısı Ümmü Eymen bu hususu şu ifadelerle dile getirir. Resulullah'ın çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini görmedim. Çünkü kendileri buyurmuşlardır ki Allah onu rızıklandırır, Allah onu doyurur, Allah onun susuzluğunu giderir. Onun gıdası Allah'ın zikri ve Allah'ın kendisi Allah'ın feyziydi. Dolayısıyla... Sahir çocuklar gibi ben susadım Ben çok acıktım gibi ifadeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Hiç rastlanmamıştır Evet Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi Kendisine yemek yedirmek istediğimizde İstemem karnım tok derdi Yine Peygamber Efendimiz Sabahları pırıl pırıl parlayan temiz bir yüz Taranmış tertemiz saçlarıyla gündüz alemine sevgi, neşe ve hayat dolu nur gözlerini açardı. Mekke ve havarisi şiddetli bir kuraklık ve kıtlık yılı yaşıyordu. Yağmurun damlası yoktu. Yerler kupkuru ve toprak susuzluktan şerha şerha idi. Kureyşliler Ebu Talip'e başvurarak, ''Ey Ebu Talip'' dediler, ''Kuraklık ve kıtlıktan çoluk çocuğumuz ölmeye'' Hayvanlarımız kırılmaya başladı. Ne olur bizim için yağmur duasına çık. Ebu Talip teklifi reddetmedi. Ancak yalnız gidemezdi. Gitmek de istemezdi. Yanına yeğeni Nur Muhammed'i de almalıydı. Çünkü onun bereket ve ihsanlara vesile olduğunu birçok hadisede görmüş ve anlamıştı. Ebu Talip, Yeğeni saadet Güneşi ile birlikte Kabe'ye vardı. Sırtını bu kutsi mabede dayadı, Ellerini kainat sultanına açtı ve yalvarmaya başladı. Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise, Kabe'nin örtüsüne yapışmış, Bir parmağını da göğe doğru kaldırmıştı. Allah Allah! Sahneyi gözünüzün önüne getirin. Herkes dua yapıyor, İki Cihan Serveri Efendimiz. Kabe'nin duvarına veya örtüsüne yapışmış mübarek parmaklarını. Şehadet parmağı de ben Deniz pek şey yapamayacağım. Gönlüm razı olmuyor. Onun hangi parmağı şehadete işaret etmiyor ki? Senin benim parmağımız şehadet parmağı dersin. İşte sağ elin işaret parmağı. Sağ eftal olduğu için sola göre ve işaret etmek için İlk önce o parmağı kullandığımızdan en eşref en büyük en güzel kabul edilen o parmağımızı şehadet parmağı olarak bize talim etmiş büyüklerimiz bu bizim için öyle fakat Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hangi parmağı şehadete ve vahdaniyete işaret etmiyor ki onun mübarek bir kılı bile şehadet etmek için kafi değil mi o parmağını diyelim o zaman O nur parmağını göğe doğru uzatmış işaret eder vaziyette O şekilde duaya iştirak ediyor Ve az sonra rahman Rahim'in rahmet deryası coştu Ve yağmur bardaktan boşalırcasına Mekke ve halkının üzerine döküldü Hadi şimdi onu da edeyim Biz neye işaret ederiz? şu veya o diye niye işaret ederiz gördüğümüz bir şeye işaret ederiz Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duadaki yakîn haline işaret o diyor büyükler bir kısmı o gayip bildikleri onlar için gayip olan hazır olduğunu biliyorlar ama o kısmı rivayet Gayip olan Allah'tan isteyişle Allah'ın varlığına şahit olan bir kişinin isteyişi arasındaki farktır diyorlar. Onlar ellerini açtılar. Ya Rabbi hani bizi duyuyorsan. O duyduğuna emin olduğu Rabbine münacatını, tazarru ve niyazını yapmış ve ondan sonra sanki buradan istiyorum dercesine gördüğünden istercesine mübarek parmaklarını uzatmışlar. Evet. Öyle ki kendilerini zorlukla evlerine atabildiler. Bir anda vadiler dolup taştı. Yüzler ve gözler sevinçle doldu. İleride o parmaklar ashabı kiramına selsebil olacaktır. Mübarek ellerini açtıklarında bütün sahabeyi sulayacak derecede o parmaklardan su akan bir peygamber o. O parmağın işaret ettiği yerden mi su çıkmayacak? Bizzat parmaklarını elini uzattığında sahabe kiram çeşmenin gözünden aynından bir çeşmeden su içer gibi Resulullah Efendimiz'in parmaklarından suya kanacaklardır evet evet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa maddi manevi rahmet ve bereket getirmek insanlığı ve dünyayı mesut ve mamur etmek üzere vazifelendirilmişti daha çocukluğundan itibaren de bu ulvi ve büyük vazifenin sahibi bulunduğunun izlerini üzerinde taşıyordu Ebu Talib'in hanımı Fatıma Hatun'un da peygamber efendimize olan sevgisi ve şefkati sonsuzdu evet oradan da biraz okuyalım sonra bir ara verelim çünkü burada da çok enteresan böyle acayip bir muhabbet acayip bir sevgi hadisesine şahit olacağız onu öz evladı gibi seviyor Bakımına son derece dikkat ediyordu. Hatta onu yedirip doyurmadan çocuklarına bakmıyor ve onlarla ilgilenmiyordu. Böylece dürrü yetime, annesiz kalmış olmanın ızdırap ve hasretini hissettirmemeye çalışıyordu. Sevgili Peygamberimiz de Fatıma Hatun'a sevgi ve saygısında hiçbir zaman kusur etmiyordu. Bakın kıymetli dinleyicilerimiz. Şu arada okuyacağımız satırları lütfen dikkatli dinlesinler. Ömrünün sonuna kadar da kendisine yapılan iyiliği unutmadı. Öyle ki Fatıma Hatun vefat ettiğinde bugün annem öldü diyerek ona karşı olan sevgisini ifade etmişti. Sonra da gömleğini çıkararak ona kefen yapmış ve beraberinde kabre inerek bir müddet mezarında uzanmıştı. Allah Allah. Diyorlar ya Hazreti Peygamber'e bu kadar muhabbeti veya peygamber aşkıyla şöyle halleri ve sohbetleri nasıl yapıyorsunuz? Bunun kitapta yeri var mıdır? Bunun şunda yeri var mıdır? Bunda yeri var mıdır? gibi sualler soruyorlar. Allah Resulü'nün aşkından behreyâbı olmayanlar, zerre kadar nasiptar olmayan insanların sözü bu. Peygamber Efendimiz'i bilmemekten kaynaklanan bir söz bir tahadi bir araştırma bu bakın peygamber efendimizin muhabbet şekline kefen olarak kendi gömleğini sarıyor Hz. Ali validemizin validesine ve kabre konulduktan sonra da bir müddet kabirde onun yanında yatıyor uzanıyor peygamber Efendi. böyle yaptığını soranlara ne cevap veriyor Resul-i Ekrem'in bu hareketi asabının gözünden kaçmadı. Sebebini sorduklarında şu cevabı verdi. Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyilik eden hiçbir kadın yoktur. Ahirette cennet elbiselerinden elbise giymesi için ona gömleğimi kefen yaptım. Kabre ısınması için de oraya kendisiyle birlikte uzandım. Allah Allah. Kendisine yapılan iyilikleri kim tarafından olursa olsun Asla unutmayan Ve o iyiliklerin altında kalmayıp Birkaç misliyle mukabele eden Büyük peygamber Kitap soruyorlar ya Hasan-ı Adli Hazretleri'nin Çok güzel bir sözü var uzun bir nutku var Uzun derken bir nutku var Onun sonunda diyor ki Adliya yeter sana Aşk sahifesinden bir varak Ey Adli Ey Hasan-ı Adli Şayet sen Allah aşkıyla pürnür olan, nur olan, Muhammed Mustafa'nın aşkıyla pürnür olan, satırlara dökülmüş bir varak, bir sahife, eğer o aşk kitabından okuduysan, sana dünya ve ahiret yeter diyor. İşte size o aşk kitabından bir satır. Bir satır, tek satır. Hz. Peygamber'in mahlukata ve mevcudata duyduğu muhabbete bakın ve vefa haline bakın vefakarlığına bakın ki gömleğini sarmakla iktifa etmiyor yanına uzanıyor Fatma annemizin ve kabir soğuk gelmesin ona kabri onun için ısıttım buyuruyor rahat rahat uyusun bu İslam ahlakı işte sünneti seniye vesaire falan diye hep bunları konuşuyoruz da göz ardı ettiğimiz şu muhabbet ve aşkı herhalde kaybettiğimiz için Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesinde muhabbet hayata tatbik edemiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem Evet en son Fahra Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Fatıma Validemiz yani e, Ebu Talib bin Hanımı olan Fatma Validemizi konuşuyoruz Yani Hazreti Ali Efendimizin Validesinin ismi de biliyorsunuz Fatih Ali Efendi Yeni radyolarını açan kardeşlerimiz için Tekrarlamış olalım Defin esnaında Vefatında Fahri Alem Salifin ve Sellemin, Kabrin yanına kadar inip Daha doğrusu kabrin içine inerek Anne şefkatiyle Ona gösterilecek bir anne şefkatiyle Bir hürmetle muhabbetle Kabrindeki muamelesini anlatmış idik Şimdi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ikinci ameliyatı yine bu devrelerde olduğundan çünkü 10 yaşlarında bir ameliyat daha geçiriliyor olduğunu çünkü 10 yaşlarında bir ameliyat daha geçiriyor fahr Alem Efendimiz. Bu mevzu hakkında kitabımıza müracaat edelim. Birkaç tane kitap takip ediyoruz ama metinden okuyalım istiyorsanız hızlıca. Eyvallah. Daha sonra bugün konuşacağımız mevzular ancak zaten yetecektir. Bayağı bir mevzu var işleyeceğimiz. Evet. Eyvallah. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hiç kimsenin sormaya cesaret edemediği şeyleri sormak hususunda, son derece cesur davranışı hiç sormak olamazdı. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre Efendimizin ilme düşkünlüğünü ve yeni bu sohbet halakasına iştirakini, göz önünde bulundurarak irfan-ı peygamberiyesiyle ferasetiyle Ebu Hureyre Efendimizin bu iştiyakına rahmetallil alemin oluşuyla cevap verdiler. Bir gün Fahri Kainat Efendimiz'e Ya Resulallah nübüvvetle alakalı ilk gördüğünüz alameti nedir diye sordu. İki cihanın saadet rehberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Madem sordun Söyleyeyim, ben on yaşlarındayken bir gün sahradaydım. Başımın üstünden gelen bir sesle irkildim. Bir adam diğerine sordu, bu o mudur? Ödüne so cevap verdi, bu odur. O zamana kadar hiç kimsede görmediğim yüzler, kimsede bulmadığım ruhlar ve hiç kimsede görmediğim elbiselerle karşıma çıktılar. Yürüyerek bana doğru gelen o iki adamdan her biri bir kolumdan tuttu Dokunduklarını hiç hissetmedim Beraberce beni yere yatırdılar Ben hiç zorluk ve güçlükte karşılaşmadım Yine biri diğerine Haydi göğsünü aç dedi ve o da açtı Şimdi burada bir nefes alalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin En bariz özelliklerinden Güzel sıfatlarındandır Nedir o? Karşısındaki muhatabın idrak edebileceği seviyede ona konuşmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı güzellikleri Bizim anlamamız idrak etmemiz mümkün değildir Zaten bu vesileyle Peygamberlerden zuhur eden Hadiselere mucize denir İnsanı aciz bırakan Bir özelliğe hususiyete sahipler Onlardan zuhur eden şeyler de Aklın Tefekkürün belki de Maverasında Yani tefekkür demeyelim de Akıl diyelim Dikkat buyurursanız iki adam geldi derken iki adam suretinde melek olduklarını dokundular ama dokunduklarını bile hissetmedim diyerek o gözüken süliyetin ancak bir cismi latif olduğunu veyahut ancak peygamberin gözüyle bakıldığında onların bir cisim gibi teşekkül edebileceğini ifade buyurarak Eyvallah. nezaketle fevkalade buyurarak nezaketle endi sıfatlarına ef halinde uygun bir ifade tarzıyla dokundular ama dokunduklarını hissetmedim bile diyerek karşısındaki kişinin idrak yollarını açmış oluyor. Ve ondan sonra bir oluyor. Arasındaki mükaleme, konuşma, muhaverat veya ne dersiniz, diyal bir şekilde bazı kelimelerin müteradifini kullanıyorum ki kelime hazinemiz gelişsin. Birkaç kelimeyle kendi Türkçemizi, sahip olduğumuz kültürü de bu arada hapsetmeyelim. Efendim, kısıtlamayalım diye. Neticede birbirleriyle konuşmasını da Peygamber Efendimiz anlatıyor ve uzattılar beni, göğsünü açtıdiler. Göğsünü açtıktan sonra hiçbir acı da hissetmedim. Buyur. Bir manevi ameliyat oldu. Yani bıçakla vesaire ile falan yapılan bizim bildiğimiz ameliyeye benzer olmasına rağmen tamamiyle manevi bir ameliyat olmasına. Rağmen. Dikkat çekmiş oluyorlar ki Böyle bir manevi ameliyatın Neticesi de manevi Bir ameliye Manevi bir iştir Dolayısıyla diğeri Bir diğerine Diyor ki haydi Oradaki kin ve hasedi Çıkar Şimdi burada hemen şöyle bir Söz varit olabilir Şimdi burada hemen söz var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha Adem aleyhisselam suyla toprak arasındayken çamur halindeyken Resul dediniz kin ve haset olur mu? kin ve haset o risalet nurunda olmaz fakat şunu da unutmamak lazım insanın bir yönü abd oluşundan dolayı veyahut beşer oluşundan dolayı ruh ve ceset beraber oluşundan dolayı ceset de nefis de dört unsurdan Yaratıldığından Bu dört unsurda da Toprak Efendim ateş su hava gibi unsurları düşündüğümüzde Bunların kendi cevherlerinden Harmanlanmasından Karışımından Hasedin ve kinin çıkması ihtimali vardır Zaten bu ihtimal üzerine Melekler Adem aleyhisselam yaratılırken ne demişlerdi Kur'an-ı Kerim Adem aleyhisselam göre sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkartacak bir mahluk mu yaratıyorsun ya Rabbi? Biz seni tesbih-i değil miyiz şeklinde? Levh-i mahfuzda olacak olan takdiri ilahiye ait hadiseleri bildiklerinden değil, toprak, su, hava, ateş gibi unsurların birbirleriyle karışımından ortaya çıkabilecek olan tesirleri bildiklerinden bu ihtimal üzere konuşuyorlar Melaike-i Kiram Hazaratı. Bu ihtimal üzere Allah Teala Diğer nebilerinde diğer insanlarda olmayan bir hususiyeti Fahralem Efendimiz'de şu şekilde gerçekleştirmiş oluyor ki bu dört unsurun cesede ait müteallik olan unsurların ihtimalen hatta hani milyonda Bir mi diyorlar bir şey e, hesaplarını düşünün bu isterse milyarda Bir olsun Kin ve hasede döneşi, dönüşebilecek olan maddesinin temizlenmesi halidir Yoksa bizzat cismi peygamberi de haset ve kin var da O kin cismi peygamberi çıkartıyor değil Hasede ve kine müsait olmayacak bir zeminde O cismi tanzim ediyorlar Ve buna göre işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın rızasına muhalif olacak bir zerre dahi kalmayacak bir nizam ve intizam hali, bir kulluk ve abdiyet çizgisi oluşmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki kin ve atılması ikisi böyledir. Bunun yerine şefkat ve merhametle e, dolduruldu diye bir başka ifade geliyor hadisin metninde. Şefkat ve merhamet dışarıdan mı geldi? Hayır. En merhametli olarak Hazreti Peygamber yaratılmıştır. Bu hiç şüphesiz. Aşiker. şimdi bunu düşündüğünüz tefekkür edemezsiniz belki belki idrak edemezsiniz ama şimdi bir de şunu düşünün en mükemmel şefkat ve merhamet menbaı olarak yaratılan bu zata bir de ayrıca beşer üstü Allah'ın takdiri ve Allah Teala'nın e, tenezzülüyle kalbine mübarek cesedi pariklerine Min tarafillah Allah'tan bir de ayrıca şefkat ve merhamet yükleniyor Bazı ulema ve tasavvuf alimleri bu hususta diyorlar ki Bu şuna işaret eder Dünyada merhametli olduğu halde birbirinden kaçacak ahirette çok insan vardır Bu dünya esnaında merhamet gösterirler, şefkat gösterirler Fakat herkesin kaçıştığı o mahşer gününün Dağdağısında kargaşasında O en merhametli insanlar Bile birbirinden kaçacak veya birbirine düşman Olacak hal vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Bu dünyadaki şefkat ve Merhametin zirvesinde oluşu Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın Bu ameliyatla Ahirette de merhamet ve şefkat Menbaı oluşunun bir işaretidir Diyorlar bunu da bu şekilde Tefsir ediyorlar yoksa haşa Şefkat ve merhamet eksikti de Böyle bir müdahaleyle Rahmete ve şefkate nail olduğu gibi bir düşünceye e, Tabi olmak veya böyle bir düşünceye düşmek Fevkalade yanlıştır Herhalde bu konuda bu kadar konuşmak Şimdilik kafidir Eyvallah Tabi kıymetli dinleyicilerimiz e, Gerek diğer sihir-i eserlerinden Peygamber Efendimizin hayatını anlatan eserlerden Bu mevzuyu araştırabilirler, okuyabilirler Fakat biz biraz daha yol kat etmeye devam edelim çünkü programın süresi Dakikaları da akmakta Hangi konuya geldik Şu anda Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in Yaşadıkları Evet Abdülmuttalib Efendimiz ahirete intikal Ettikten sonra Daha evvelde zikretmiştik Programımızda Ebu Talib'in Bu işi yapabileceği hususunda Tam bir Güven Oğlu Ebu Talib'in bu himaye vazifesini en güzel şekilde götürebileceğini düşündü ve Ebu Talib'in yanına verdi. Şimdi o bahsi okuyalım istiyorsanız. Çünkü buradan hem kitaptan okuyacağız hem de belki vakit müsait olursa Elmallah Hamdi Yazır'ın da naklettiği tefsirinde, hak dini Kur'an dilinde, Duha suresinin tefsirinde naklettiği bir hadiseyi İnşallah zikredeceğiz. Şimdi İnşallah. yine diğer metne dönelim. Evet. Sevgili Peygamberimiz 8 yaşındı. Dedesi tarafından kendisine koruyucu olarak tayin edilen amcası Ebu Talib'in himayesinde. Ebu Talip son derece merhametli bir insandı. Fakat oldukça fakirdi. Mekke etrafında yayılan ve şehre getirilince sütünden faydalanılan birkaç devesinden başka herhangi bir mal ve mülke de sahip değildi. Aile efradı kalabalık olan Ebu Talip, haliyle maişet cihetiyle büyük sıkıntı içinde bulunuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabiden bir zat geliyor. Ya Resulallah seni çok seviyorum, Allah'ı ve seni çok seviyorum diye, ilanı aşk edercesine Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. İki cihan serberi Efendimiz, Söylediğin söze dikkat et, ne dediğinin farkında mısın diye sorduklarında o kişi tekrar Ya Resulallah, söylediğimin farkındayım, seni Allah'ı çok seviyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim ve neyi vaat ettiğini, neyi söylediğini, neyi ilan ettiğini kendisine tebliğ ediyor. Bir defa daha hatırlatıyor, yine cevabı aynı olunca Fahri Kainat Efendimiz, o halde sıkıntıya, meşakkate hatta fakru zarurete hazır ol. Çünkü beni ve Allah'ı sevenler muhakkak bununla imtihan olurlar. buyuruyor. İstisnalar kaydı bozmaz. Cenabı yine Kur'an-ı Kerim'inde Muhakkak ki ben sizi bu dünya imtihan hanesine gönderdim. Yemin olsun ki, kasem olsun ki, and olsun ki sizi ben herhangi bir şeyden eksiltmek, hastalık Evladınız veya yaptığınız işlerdeki Eksiklikle hastalıklarla Sizi imtihan edeceğim Hiç kimse bu imtihanları vermeden Ahirete intikal etmeyecek Diye emri ferman buyuruyor Bir işin bu hakikati var Fakat yine gönlümüz Bu satırları okurken Ebu Talib'in Çok oluşu, fakr Fakir zaruret içerisinde Bulmuşunu düşünürken Gönlümden herhalde şöyle bir müjdeyi vermek, belki bu hissiyatı dinleyicilerimize paylaşmayı istiyor. O da, bir kişi hakikaten merhametli olsun. Onun fakirliğine, zenginliğine bakmaz, o Muhammedi Nur. Yeter ki o merhamet, şefkat kendisinde bulunsun. Merhametli ve şefkatli olan insanlar, bulunsun. Merhametli ve şefkatli olan insanlar, muhakkak surette, nuru Muhammediye'ye vasıl olurlar. Ama o merhamet olmazsa, Aynı Hazreti Abdülmuttalab'in seçimi yaparken mala mülke bakmayıp böyle bir nurdan muhabbeti, muhabbet nurunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ancak muhabbetli, merhametli sinelerin barındırabileceğini veya o nurun ancak öyle merhametli olan insanlarda zuhur edebileceğini görürcesine Ebu Talibe bu vazifeyi tevcih etmesi Sanki şu gün bize Peygamberin de nurunu Ve muhabbetini Kazanacağımız müjdesini veriyor Belki zengin olmayalım Para pul olmasın evet. Eyvallah Bütün bunlara rağmen o Dürüstlüğü ve doğru yaşayışı ile Kureyşler tarafından sevilir Sayılır ve hürmet görür idi Her yerde öyledir En azgın insanlar bile Eşkıyası vesairesi bile Hazinesini emanet edeceği zaman en dürüstünü seçer o çok acayiptir. Yani adam hırsızdır, tefecidir, gaspçıdır. Kendi kasasını, kesesini beklemek için içlerinde en namuslu adamı seçer. Şunu demek istiyorum. İnsanlar tarafından her zaman merhametli ve şavkatli insanlar. İsterse kişi merhametsiz olsun, isterse doğru ve dürüst olmasın. Her yerde, her ortamda doğru sözlü, dürüst ve merhametli insanlar el üstünde olur ve baş bu insanın fıtratındaki bir kabuldür. Sebebi Allah böyle insanları tercih eder. Dolayısıyla insanların çoğu bilseler de bilmeseler de esasında Allah'a hizmet ederler. Doğru, dürüst ve merhametli olanların baş edilmesi Allah'a çalıştığımızın, Allah için bu dünyada olduğumuzun en bariz özelliklerindendir. Bu sıfatlara rağbet etmemiz gerektiğinin de en güzel ifadesidir. Hazreti Ali, babasının bu durumunu şu ifadelerle dile getirir. Babam, Kureyş'in fakir fakat ileri gelenlerinden şerefli biriydi. Halbuki kendisinden evvel böyle yoksul olduğu halde kavminin ulu kişisi olmuş bir kimse gelmemiştir. Ebu Talip, yaşayışı bakımından da cahiliye devrinin kötülük ve çirkinliklerinden uzaktı. Kureyşli müşriklerin su gibi içtikleri içkiyi o, babası Abdülmuttalip gibi asla kullanmazdı. Görüldüğü gibi Ebu Talip, her haliyle kainatın efendisini himaye edecek efsafta bulunuyordu. Ebu Talip, aynı zamanda kardeşi Zübeyir'den kendisine geçen, Kabe perdadarlığı demek olan rifade, ve hacılara su içirme hizmeti demek olan sikaye, vazifelerini de yürütüyordu. Yani anlaşılıyor ki, o doğruluğu, dürüstlüğü, temiz ahlakı sayesinde, kabe Muazzama'da protokol müdürlüğü manasına geliyor. Perdedar demek o. Yani filanca yerden gelen hacılar, kafiriler şurada konaklayacak, sizden sonra şu girecek, şunlar burada duracak. Gelenleri durumuna, mevkilerine göre ayarlama işini, o ayarı yapma vazifesi protokol müdürüne sıralamayı tertip yapma işi ona kalıyor. Protokol müdürü bir nevi Ayrıca çok önemli bir vazifedir. Hatta biliyorsunuz İslam kültüründe, ahlakında e, halifenin suyu muhakkak tebasına ulaştırma şartı vardır. Yoksa hilafeti düşer. Su çok önemli bir hizmettir. Su dağıtmak, suyu ilet iletmek, ulaştırmak. Bir de bunun zemzem olduğunu düşünün. Zemzem suyu olduğunu düşünün. Kabe'yi i Muazzama'da hem zemzemin dağıtımı hem de gelenlerin susuzluğunun giderilmesi Su ihtiyaçlarının karşılanması vazifesi de Ki bu çok şerefli bir vazife kabul ediliyor Bunu biz bir nevi o zamanın Su bakanlığı gibi düşünebilirsiniz Yani Mekke'nin Bir şehir olmasına rağmen Birçok zamanın devletinden Çok daha teşekkül etmiş oturmuş Bir nizam ve intizama sahip olduğunu Bir medeniyet örneği olduğunu Daha evvel zikretmiştik Eyvallah. Oturmuş bir düzen var bir nevi bakanlıklar var. Protokol müdürlüğü gibi, efendime söyleyeyim, Sikaye, hacıların su ihtiyacının karşılanması gibi, çok önemli iki vazifeyi, iki vezirliği, iki bakanlığı, kendisine cem etmiş birisi, Ebu Talip. Bunlar gösteriyor ki, Ebu Talip her ne kadar, Peygamber Efendimizin amcası, çok sevdikleri amcası Ebu Talip, her ne kadar fakir olsa da, cemiyet içerisinde gerek nüfuzu, gerek doğruluğu, dürüstlüğüyle, gerekse almış olduğu vazifelerle yüksek bir noktada bulunuyordu. Bu bakımdan da düşünüldüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz himaye noktasında fevkalade güzel bir himaye ortamındalardı. peygamber efendimizin amcası Ebu Talib'in yanında e, yaşadıkları beraberken yaptıkları e, olaylardı. Oradan devam edecektik. Evet yani baştan zikrettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin çok kıymet verdiği amcası Ebu Talib'in Mekke-i Mükerreme'de ki böyle diyoruz biz bizim için Mekke-i Mükerremeliğin mükerremliği hiçbir zaman kaybolmadı çünkü. Allah Teala orayı ezelde takdir eylemiş, mükerrem oluşunu dolayısıyla böyle zikrediyoruz. Mekke-i Mükerreme'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının hususi vazifelerinden konumundan biraz bahis açıldı. Şimdi biraz daha hususi olarak zikre devam edelim. İşte amcasının yanında neler oldu? Metinden biraz devam edelim. Eyvallah. Daha sonra ilavelerde bulunacağız. Amcası Ebu Talib'in evinde onsuz sofraya oturulmazdı. Sofra hazırlandığında peygamber efendimiz görülmeyince amca Muhammed'im nerede çağırın gelsin derdi. Çünkü onun bulunduğu sofrada herkes doyarak kalkar ve yemek yine de artardı. Tecrübeyle sabit diyor yani onun sofraya oturuşundaki hal o kadar bariz bir şekilde tezahür ediyor ki o sofraya oturduğunda yemeğin hiç bitmediği, yemeğin çok bereketli olduğu, herkesin doyasıya yediği, artık tecrübeyle sabit olduğundan, hem de çok sevdiklerinden, onsuz sofraya oturmuyorlar. Hala daha o edep muhafaza edilir. Birçok manevi halakalarda, cemiyetlerde, bu edep hala hazırda devam ettirilir ki, Allah Teala bereketi, cemaat içerisinde belli yerlerden, belli kişiler üzerinden, inzal eder. Aynı cemaatle namaz kılındığında imama rahmetin inip de cemaate yayılması gibi. İşte feyzine bereketine efendim, e, kademine, güvenilen hüşünüan edilen zat yemeye başlamadan eskiden yemeye başlamazlarmış. Sebebi oradan açılırsa o o rahmetin rızkın bereketin inzal buyurulduğu kişiden, açılırsa o sofanın besmenesi ve girizgahı öyle olursa o yemeğin bereketi de farklı olurmuş. Eski ada perkanımızda hüsnüzan kendisine hüsnüzan edilen hoca efendilerin veya cemaat içerisindeki yaşlı olan en yaşlı olan zatların elini efendim taaama yemeğe uzatmadan diğerlerinin uzatmaması, o başlamadan başlamamasının sebebi hikmeti o bereketin o sofra üzerine inzar edilirken tam ve mükemmel bir şekilde tecelli etmesi içindir. Yani kuru kuruya bir saygı işareti değildir. Eyvallah. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oturduğu bir sofrayı siz telakki edin. Eyvallah. Tabii ki Ebu Talip amcası e, Fahri Kahret Efendimizin sofraya oturduğu zamanki hali çok iyi bildiğinden o gelmeden başlamaz. O oturmadan o yemeye başlamadan başlamazdı derken bunları hatırlatmış oldu Eyvallah. Önceki programlarda e, yine metinden aktarırken e, muhabbet esnasında Hazreti Abdülmuttalip Efendimizin de Peygamber Efendimiz'e gıyabında hitabında Muhammed'im diye bahsettiğini programda işlemiş idik, geçmiş idi. Yine amcası Ebu i̇şte, Talip Hazretleri de... Amcasının hayrul halef olduğunu yani yerine geçtiği zatın e, özelliklerini taşıdığının en güzel ifadesi. Onlara hayrul halef deniyor biliyorsunuz. Eyvallah. Tabi Cenab-ı Hak murad etmiş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i en güzel şekilde barındırmayı e, hak ettiği muhabbeti gösterme kimin haddine fakat muhabbetli bir mevkide bir ortamda e, yetişmelerini cismi Muhammedisi'nin o şekilde neşm nema bulmalarını Cenab-ı Hak nasip etmiş bizim buradan alacağımız hisse biz aile içerisindeki o muhabbeti o sevgiyi yaymak durumundayız ve içimizde zerre kadar Muhammedî nur var ise bu Muhammedî nuru dışarıya muhabbet, merhamet, şefkat olarak yansıtmak durumundayız. Bilhassa sofrada aile içerisinde buna çok dikkat etmek, riayet etmek şartı var. Eyvallah. Evet. Bulunmadığı sofralarda ise çok kere sofradakiler doymadan yemek biti verirdi. Zaten sevgili peygamberimiz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 açlıktan, susuzluktan da şikayet etmiyordu. Yani fevkalade bir teenni ve sükunet hali var Fahrikanet Efendimiz'de. Öyle bir mehabet, heybet öyle bir vakar, öyle bir sükunetli hali var ki Ebu Talib bakıp o huzursuz olur düşüncesiyle böyle hırgüç olunabilecek veya ne bileyim sofra onu ona rahatsızlık verebilecek inişli çıkıştı böyle bağırmalar, çağırmalar veya Efendim lokmaya saldırmalar gibi hallerden o rahatsız olmasın diye ayrı bir sofra kurdurmayı dahi düşünmüş. Ve bu hizmeti yapmışlar kendilerine. Evet. Dadısı Ümmü Eymen bu hususu şu ifadelerle dile getirir. Resulullah'ın çocukluğunda ne açlıktan ne de susuzluktan şikayet ettiğini görmedim. Sabahleyin bir yudum zemzem içerdi. Kendisine yemek yedirmek istediğimizde istemem karnım tok derdi.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 Ebu Talip amcası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talip çok kıymet verdiği çok değer verdiği diğer amcası Hazreti Abbas'a bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz himayesindeyken neler yaşadığını anlatıyor Hazreti Abbas Efendimiz de daha sonra İkicihan server Efendimiz'e bu durumu naklediyor ve sahabe-i da bu durumu nakletmiş oluyor Şöyle diyor Ebu Talip: Ya Abbas diyor Muhammed'i yanıma aldığımdan beri onun muhabbeti öyle bir beni sardı o kadar beni çevreledi ki onsuz hiçbir şey yapamaz hale geldim o sofraya oturmadığında yediğim yemeğin lezzetini tadını alamıyorum o olmadığı zaman içimde büyük bir boşluk onu görmediğim zaman içimde çok büyük bir boşluk hissediyorum sana anlatayım mı ya Abbas onda neler görüyorum? Bir gece hatta bazı geceler ve devamla diyor ki Ya Abbas onda ben neler gördüğümü sana söylesem şaşar kalırsın. Ne bir şahsına münasır. Fevkalade bir çocuk. Bazı geceler onunla beraber olmayı, yanında hiç olmasa yatmayı, onu böyle sevmeyi arzu ediyorum. Hiçbir evladımda görmediğim muhabbeti, o çocuğu sevme muhabbetini onda yaşamayı arzu ediyorum. Ona bir şekilde yaklaşmayı arzu ediyorum. Hadi gel bugün beraber yatalım dediğimde yatağa giriyorum. O da bana dönerek diyor ki, amcacığım sen bana bakma. Ben şu anda üstümü değiştireceğim. Senin bakışlarının benim vücuduma gelmesinden rahatsız olurum. O halde siz yüzünüzü başka tarafa çevirin de ben üzerimi değiştireyim, diyor. Abbas Efendimiz'e hayretlerini ifade eden sözlerle devam ediyor amcası Ebu Talip. Sonra ne zaman olduğunu bilemediğim bir şekilde yatağa yanıma gelir. Ben o yatağa yanıma geldiğinde saçlarını sevmek, ona yaklaşmak isterim. Fakat bir de bakarım ki onunla benim aramda bir kumaş peyda olmuş. Bu ipekten daha yumuşak bir kumaş. Vallahi ya Abbas ben bunu yatağıma koymadım. Daha evvel de görmedim. Ne zaman onunla beraber olup aynı yatağa girsem bu kumaş peyda oluyor. Bu ipekten daha yumuşak kumaş sanki miske batırılmış gibi misler gibi kokuyor. Bu şekilde yatarız diyor. Daha sonra ben bazen uyanırım. Geceliğin onun uykuda olup olmadığına bakmak için Bir bakarım ki yatakta yok Sonra şaşkın bir şekilde odanın etrafını böyle gözlerimle Ararken tararken birden bana seslenir Amcacığım korkma ben buradayım Beni kaybetmedin diyerek bana hitap eder Ya Abbas ondan öyle sözler işitiyorum ki Büyük bir insanın söyleyemeyeceği sözler O kadar vakur o kadar heybetli o kadar teenni sahibi ve o kadar sükunetli ki, onun söylediği sözleri ben daha evvel ne bir yerde duydum, ne işittim, ne okudum. Kimse nakletmedi. Fakat o, Ya Abbas, hakikaten çok büyük bir insan, bundan başkasını düşünemiyorum diyor. Bendeniz birkaç tane rivayeti, farklı rivayeti birleştirerek burada nakletmek istedim. Hz. Abbas radıyallahu anh'a, Amcası Ebu Talib'in anlattıkları bunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fevkaladeliği, fevkal beşer, adeta özelliklere sahip oluşunu bu sözler çok iyi dile getiriyor. Şimdi zikredeceğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yağmur duasına amcasıyla beraber gitmesi ve Kabe-i Muazzama'da yapılan duada yağmur indirilmesi rahmetin inmesi hadisesi de bunun bir başka örneği. Buyurun oraya okuyalım istiyorsanız. Eyvallah. Mekke ve Havalisi şiddetli bir kuraklık ve kıtlık yılı yaşıyordu. Yağmurun damlası yoktu. Yerler kupkuru ve toprak susuzluktan şerha şerha idi. Kureyşliler Ebu Talib'e başvurarak "Ey Ebu Talib!" dediler. "Kuraklık ve kıtlıktan çoluk çocuğumuz ölmeye, hayvanlarımız kırılmaya başladı. Ne olur?" Bizim için yağmur duasına çıksan. Çünkü hem güvenilir, hem ağzı duaya layık gibi düşünülüyor. Dürüst bir insan. Sefahate, Mekkelilerin yaptığı o sefahate, sefih şey, hareketlere karışmamış bir insan. Hem de sikaye vazifesi kendisine verilmiş. Her ne kadar atadan, dededen geçen bir özellik gibi, bir vazife gibi düşünülse de, aynı zamanda bunun takdiri ilahi icabı, yani Allah'ın bir lütfu olduğu, Mekkeliler tarafından da bilinmekte Alelade bir insana bu sikaye Yani su dağıtma işi verilmez Dolayısıyla Ebu Talip e, Bin Hem sikaye vazifesinde bulunuşu Hem de dürüst oluşundan dolayı Kendisinden dua etmesini istiyorlar Ebu Talip Teklifi reddetmedi Ancak yalnız gidemezdi Gitmek de istemezdi Yanına yeğeni Nur Muhammed'i de almalıydı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 bir parmağını da göğe doğru kaldırmıştı. Ve az sonra rahman Rahim'in rahmet deryası coştu ve yağmur bardaktan boşalırcasına Mekke ve halkının üzerine döküldü. Orada güzel bir tabir var. Velev ki tevafuken olsun, zuhurattan olsun. Bir tabir var okudunuz. Bir parmağını. Bir parmağını tabiri çok güzel. Tek parmağı. Yani kainatta öyle bir parmak yok Hani biz şehadet parmağı diyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için şehadet parmağı tabiri kullanılmaz Çünkü Resulullah Efendimiz'in Şehadete işaret etmeyen Şehadeti göstermeyen parmağı yok ki Onun her hali tevhid Her hali vahdete, vahtaniyete işaret Her hali tevhidi gösterir halde Müşir bir vaziyette işaret eder bir vaziyette Dolayısıyla şehadet parmağını kaldırdığı tabiri hoş değil İşaret parmağı da hoş değil Hep tevhidi işaret eden bir parmağa sahip Ve her parmağa şehadet parmağı O bir parmak derken Yani Allah onun üzerine bir parmak Onun üzerine bir el yaratmadı ki O öyle bir el ki Sen atmadın el Habibim o taşları Biz attık hitabına mazhar olan bir el Gazada, cihatta sahabe-i selsebil olmuş. Parmaklarından sular akıtmış. Allah'ın rahmetinin su şeklinde elinden akıttığı bir el. Sana biat edenler, senin elini tutanlar Allah'a biat etmiştir diye hitaba masar olacak olan el. Ebu Talib dua ederken Hz. Peygamber onların gaybı açtıkları eli adeta gördüğü hazır olan bir rahmete işaret eder gibi onların bilmedikleri yere açtığı ellerini düşünün ama Hz. Fahir Alem Efendimiz bildiği bir aleme işaret eder bir vaziyette adeta duanın tasdikini mübarek parmaklarıyla gösterir vaziyetteler ve rahmet onun bulunduğu yere rahmet onun bulunduğu sinelere mekanlara her zaman yağmaktadır, her zaman nüzul etmektedir. Burada da öyle olmuştur. Öyle ki kendilerini zorlukla evlerine atabildiler. Bir anda vadiler dolup taştı, yüzler ve gözler sevinçle doldu. Evet, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa maddi manevi rahmet ve bereket getirmek, insanlığı ve dünyayı mesut ve mamur etmek üzere vazifelendirilmişti. Daha çocukluğundan itibaren de bu ulvi ve büyük vazifenin sahibi bulunduğunun izlerini taşıyordu. Evet. Allah o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmet, muhabbet, izini sürmeyi, takip etmeyi, o yolun yolcusu olmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Bugünlük bu gecelik bu kadar mı diyelim? Eyvallah süremizin de sonuna geldik abi. İnşallah. Rahmetinden, muhabbetsizliğinden daha doğrusu Rahmetinden uzak kalarak yaptığımız fiillerle Veya nefsimizin günahlarıyla, karartmasıyla Muhabbetinden uzak kalarak kalbimizin şerha şerha, parça parça, kupkuru olduğu şu günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İnşallah o yedi saadetleriyle, mübarek elleriyle ve mübarek parmaklarıyla inşallah bizim kalp kubbemize de, gönül kubbelerimize, semağımıza da işaret buyururlar da Allah'ın rahmeti tekrar o kalbe nüzul eder. Biz de o muhabbete, o feyze kanarız. Doya doya o feyizden, bereketten nasipdar oluruz inşallah. Amin.